Türkçe Peri Masalları Üç Erkek Kardeş Evvel zaman içinde dasmana köyünde Arko adında bir adam ve eşi Tina yaşarmış. Arko köyde baş kahyaymış ve geniş tarlalarla ilgilenirmiş. Eşini çok severmiş ve ona hep çiçek alıp küçük hediyeler verirmiş. Hamile olan eşine ve baş kahyalık yaptığı tarlalara... Çok iyi bakarmış. İşte bunu sana aldım aşkım. Ah ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Bir gün bebeklerin doğumu başlamış ve eşi doğum evine götürülmüş. Ama kendini kötü hissetmeye başlamış ve çok ağrısı varmış. Merak etme aşkım, iyileşeceksin. O bunu söylerken Tina Ebe tarafından doğum odasına alınmış. Arko dışarıda beklerken içeriden gelen kargaşa sesleri yüzünden çok endişeliymiş. Birkaç saat sonra kargaşa yerini sessizliğe bırakmış ve uzaktan bir bebeğin ağlama sesi duyuluyormuş. Ebe dışarı çıkmış. Elinde battaniyeye sarılmış bir bebek tutuyormuş ama üzgün görünüyormuş. Gözlerinden yaşlar akıyormuş. Bir oğlunuz oldu. Sağlıklı bir çocuk. Ama çok üzgünüm. Eşinizi kurtaramadık. Ha? Hayır. Arko, ebenin verdiği habere çok üzülmüş. Ve kimse onu teselli edememiş. Baş kahya görevini ve diğer bütün sorumluluklarını bırakmış. Ve sonraki birkaç gün... Kız kardeşi, küçük oğlu Simon'la ilgilenmek için evine gelmiş. Arko, tekrar mutlu olmayı hak ediyorsun. Ve oğlunun onunla ilgilenecek birine ihtiyacı var. Neden evlenmiyorsun? Neden? Nereye gidiyorsun? Kimseyle evlenmek istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ama bu çocuğun bir anne gibi onunla ilgilenecek ve sevecek birine ihtiyacı var. Uzun süren ikna çabalarından sonra Arko sonunda kabul etmiş ve birkaç hafta sonra köydeki çok hoş bir bayanla Dona ile evlenmiş. Dona çok iyi ve çok nazik bir kadınmış. Saymına çok iyi bakmış ve kendi çocuğu gibi sevmiş. Bu sayede Arko daha iyi hissetmiş ve kısa sürede eskisi gibi mutlu bir adam olmuş. Yıllar geçmiş ve Arko'nun ailesi genişlemeye başlamış. Artık iki çocukları daha varmış, Ryan ve Rodney. Tona hepsini eşit seviyormuş ve aralarında hiçbir fark gözetmiyormuş. Saymını onlardan ayırmıyormuş. Alın çocuklar, bunları size aldım. Hey harika, süper yarasa. Bu benim en sevdiğim süper kahraman. Evet, o harika biri. Benimki de öyle. Teşekkür ederim anne. Sonradan iki oğul doğurmasına rağmen... ...Simon'a olan sevgisi hiç azalmamış... ...ve hep aynı kalmış. Ryan ve Rodney'nin... ...Simon'un üvey kardeşleri olduğunu öğrenmelerine izin vermemiş. Arko her yıl oğullarını tarlalara götürüyormuş... ...ve birlikte korkuluk yapıyorlarmış. Simon... Sen samanları getir. Peki baba. Ryan, Rodney, siz de dallarla giysileri getirin. Peki baba. Peki baba. Birlikte korkuluk yapmayı çok seviyorlarmış ve her yıl onu birlikte yapıyorlarmış. Birçok korkuluk yaptıktan sonra bir gün oğlanlar büyümüş ve koca adamlar olmuş. Arko yaşlanmış ve bu dünyaya gözlerini yummuş. Artık evin bütün sorumluluklarını Simon taşıyormuş. Tarlalarla ilgilenmiş ve ailesine çok iyi bakmış. Bir arada çok mutlu yaşamışlar. Anne, sana yeni bir elbise aldım. Teşekkür ederim oğlum. Ve işte Rain, sözüne ettiğin o bir çift çizmeyi aldım sana. Ah, teşekkür ederim abi. Bunlar harika. Oh, ve rahat. Sana da özel bir şey aldım. Şuna bakın. Bu hep istediğim motosiklet. Çok teşekkür ederim abi. Bu komşularını çok kıskandırmış ve aralarında bir plan yapmışlar. Şuna bak, bir sürü arazisi var. Evet, topraklarından bir kısmını elinden alabiliriz. Öyle mi? Peki nasıl? İki küçük kardeş Saymanın üvey olduğunu bilmiyor. Onlara söyleyebilir ve aleyhinde kışkırtabiliriz. <gülüyor> Onlar yoldan çekildikten sonra arazilerini ele geçirebiliriz. Sonra zengin oluruz. <gülüyor> Bunu çok sevdim. Ertesi gün Ryan ve Rodney pazara gitmek için evden ayrılırken iki komşu yanlarına gelmiş. Bakıyorum üvey kardeşin sana güzel bir hediye almış. Ne? Ne demek istiyorsun? Aa, bilmiyor muydun? O baban annenizle evlenmeden önce başkasından doğmuştu. Komşularının söyledikleri çocukları şoke etmiş. Ayrıca bütün sorumlulukları o üstlendiği için arazilerin onlara ait olan yarısını vermediğini söylemişler. Bu motosikleti sana niye verdiğini biliyor musun? Evet, söyle bakalım. Biliyor musun? Ee, hayır... İşte böyle küçük şeylerle sizi meşgul ediyor... ...ve bütün araziyi kendi çıkarına kullanıyor. Evet. Aslında kardeşiniz bile değil. O bencil ve hırslı bir adam. Komşuların amacından haberi olmayan iki kardeş... ...Simon hakkında kötü düşünmüş. Her zamankinden daha fazla öfke duymuşlar... ...ve ondan kurtulmaya karar vermişler. Hadi... Ondan kurtulmamız gerekiyor. Gidip annemize söyleyelim. Çocuklar hemen eve dönüp annelerine her şeyi anlatmış. Anneleri söylediklerini duyunca çok şaşırmış. Saçmalamayın. Abiniz bencil biri değildir. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Onu ya sen kovarsın ya da biz kovarız. Hayır, onu kovmaya gerek yok. Bu işi bana bırakın. Dona olanlar üzerine çok üzülmüş. Komşuların bunları çocuklara neden söylediğini ve asıl amaçlarını çok iyi anlamış. Bu işi düzeltmenin bir yolunu bulmalıyım. Anneleri bütün gece endişelenmiş ve uyumamış. Oğullarına ve komşularına ders vermenin yolunu bulmaya çalışmış. O gece geç saatlerde üç oğlu da uyurken bağırmaya başlamış. Yalan! Yalan! Nerede? Yılan nerede? O oh, sevgili oğlum, midene girip gözden kayboldu. O oh, hayır! O andan itibaren iştahını kaybetmiş ve zayıf düşmüş. Bütün gün yatağında oturmuş ve sonraki birkaç gün içinde yatağında oturamaz hale gelmiş. Üvey ağabeylerini bu halde gören kardeşler görevlerinin tamamlandığını düşünmüş. Komşular Simon'un durumunu öğrenip sevinmişler. Planımız işe yaradı. <gülüyor> evet, şimdi gidip arazilere el koyalım. Komşular hemen sınırlarını genişletip arazilerinin büyük bölümünü ele geçirmiş. Kardeşler arazilerini geri almak için ellerinden geleni yapmış ama işe yaramamış. Hey, bu bizim arazimiz tamam mı? <gülüyor> Sinsi ve kurnaz komşuları tarafından oyuna getirildiklerini anlayarak büyük bir utanç duymuşlar. Özür dilemek ve yardım istemek için annelerinin yanına gitmişler. Anne, gerçekten çok üzgünüz. Artık hatamızı anladık anne. Komşuların sözlerine bu kadar değer vermemeliydik. Simon her zaman iyi bir abiydi ve bize daima çok iyi baktı. Ve biz olmasaydık şimdi sağlıklı olurdu. Ve bunların hiçbiri yaşanmazdı. Sorun değil çocuklarım. Umarım yakında iyileşir. Anneleri o gece oğulları uyuduktan sonra bağırmaya başlamış. Yılan! Yılan! Ve Simon yumuşak ve zayıf bir sesle karşılık vermiş. Nerede? Yılanı nerede gördün? Meydenden çıktığını ve kaybolduğunu gördüm. Ve o günden sonra Simon'un sağlığı düzelmiş. Kısa sürede yemeğe ve etrafta dolaşmaya başlamış. Bir gün tarlalara gittiğinde arazilerine komşuları tarafından el konulduğunu görmüş. Bu işi nasıl düzelteceğimi biliyorum. Simon köyün muhtarına gitmiş. Ona çok kötü hastalandığını ve komşularının topraklarına el koyduğunu anlatmış. Simon'un ayağa kalktığını gören komşuları korkmuş ve kendilerine neler yapabileceğini düşünerek titremişler. Oh, hayır, Simon geri döndü. Şimdi ne yapacağız? Tam o sırada köy muhtarı birkaç köy muhafızıyla birlikte oraya gelmiş. Bizimle geliyorsunuz. Sınırlarınızı derhal eski haline getiriyorsunuz. Peki efendim, peki efendim. Eki komşu cezalandırılıp hapse atılmış. Topraklarını saymına verip derslerini almışlar. İnsanları kandırıp mülklerine el koymak iyi değildir. Üç kardeşe gelince eskisinden daha yakın olmuşlar ve birlikte tarlalara çok iyi bakmışlar. Mutlu bir aile olarak yaşamaya devam etmişler.